Tevhid nur ile gönülleri münevver Allah'a secde etmekle alınlarında eseri secde bulunan Allahu Sübhanu ve Teala Hazretlerinin ismiyle isimlendirilen, kıyamet gününe inanan hakın cennetine talip rızasına rağip cemaline aşık olanlar. yerin göyun sahibi bilinen ve bilinmeyen alemlerin maliki Hazreti Allah ahkamı eskimeyecek olan Kur'an-ı Keriminde قَدْ اَفْلَحَ مَنْ Kalbini haktan gayri şeylerden, tathir eden, temizleyen felah buldu. Zahiri de şeriatı garray-ı ahmeli-i nuriyle tathir eden felah buldu buyuruyor. Burada ne müjde, müjde alıyoruz şimdi? Demek ki Cenab-ı Hakk'ın emrine imtisar ederek oruç tuttuk, felahan nail olduk, necata nail olduk, cennete layık olduk. Bayram sabahı camiye koşarak gelen müminleri Cenab-ı Hak meleklerime göstererek Ey meleklerim ben insanoğlunu yaratacağım vakitte onlar kan döker. Kainatı fıskı fesala ne demiştiniz? Bak emrimi tuttular, yemediler, içmediler. Nefislerini tezkiye ettiler, temizlediler, tathir ettiler. Şimdi koşarak benim mescitlerime geliyorlar, tuttukları... Orucun, verdikleri sadakatin yaptıkları hizmetin mükafatını neden isteyecekler? İstiyorlar. Zat-ı uluhiyetime kasam ederim ki onları kafeten ağam ve affeyledim. Ey müminler! Allah'a inanarak ve Resulüne günül vererek, Hak'tan sevap ümit ederek, Hakkın gadabından korkarak oruç tutanlar ve namazlarını kılanlar, ve zekatlarını verenler, bunlar bilmiş olsunlar ki bayram sabahı anarından doğduğu gibi olacaklar. Hiç günah kalmayacaktır. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurmuştur. Tabii bundan evvelki derslerimizde söylemiştik, kul hakkı müstesnadır, hayvan hakkı müstesnadır. Yani kul hakkı denizliği vakitte Hristiyan hakkı, Yahudi hakkı, Ladini hakkı, Müslüman hakkı bunlar içine dahildir yani. Kime vurdunsa, git ellerine sarıl, ayaklarına sarıl, ben sana bir ayak vurmuştum. İşte yanağın göster, onun göğününü almaya çalış. Bir gün gelecek ki, kafatasları içerisinde beyinler kaynayacaktır. Ona kıyamet günü derler. Bütün ruh sahipleri dirilecek, mahkemin kübraya toplanacak, huzurullaha varacaklardır. Allah o günün maliki ve kadısıdır, hükmü o verecektir. O gün gelmeden evvel Allah seni hesaba çekmeden sen kendini hesaba çekmelisin. Kimin malını aldınsa götürüver. Kime vurduğunsa git boynunu uzat. Ben sana bir gayrak vurmuştum. Senin malını müsaade etmiştim, almıştın haklılıkla. Bunları yerlerine, yerine getir. Yakın bir zamanda bunlar mecburen bunları yerine getireceksin. Yakın bir zamanda. Ölmüş olduğun yerden yıkanıncaya kadar, gidecek yere kadar yani. Uzak değil, Şimdiki gibi... Hastaneler yahut mezarlıklarda yapılan gazetane değil, kendi halinde odandan alıp bahçeye yıkanmak üzere götürüldüğü vakti eski onu o devirde koymuşlar. Kairi için O kısa yerde 72 yerde meygete sual vardır komşu hakkında insan hakkından yani. Onun için bu aleme insanları sevdirmeyi, halkı birbirine muhabbet ettirmeyi, talime gönderenin Hz. Muhammed Mustafa'dır. Ona binaen buyururlar ki birbirinizi sevmedikçe, birbirinizin hak ve hukukuna râid etmedikçe iman etmiş olmazsınız. İman etmeyenler de iki cihanda felah bulmaz. Ne dünyada ne ahirette. Aa efendi sen böyle söylüyorsun ama biz nice imansızlar biliyoruz bu âlimde rahat. Değil rahat, rahat değil. Onun çektiği azabı kimse çekmez. Çünkü o münkire göre öldüğü vakitte toprak olacak... Her şey bitecektir. Malı senediklerine kalacak. Mirasçıları yaşayacak. Kendi toprak çürüyecektir. Bir daha da dirilmeyecektir. Kendi aklınca böyle düşünmektedir o. Bunu düşündüğü gibi bir adam en büyük azaba giripte almıştır. Bizim öyle değil. Biz dost meclisine gideceğiz. Allah. Bizi karşılayacak olan Hazreti Mahbub-ı Muhammed Mustafa'dır. Ali Murtaza'dır. Cümle evliyaullah'dır. Meleklerdir. Müjdeci meleklerdir. Hele kalbini sen tezkiye Allah'ın sevmediği sıfatları kaybeden çıkar ve at. Hal temiz olmayınca tecelliyat ilahi olmaz. Orucun bir, orucun bir faidesi de oruçlu kimseye tecelliyat-ı ilahiyeye olur. Oruçlu kimse, oruçlu kimse. Orucun mükafatı Allah'ın cemalini görmektir. Bu alemde onu görmüyor. Çünkü alemde göremez. Burada kör olan orada kör olur. Baş gözü köründen bahsetmedin. Kalp gözü kör olanadan bahsettim. Bu alemde Allah kitabını işitmeyen sağırlar, duyar sağırlar. Orada hakkın kelamını işilemezler. İltifatına masar olamazlar. Oruç tuttun, aç durdun, bedava mı Yarın iltifatı Rabbani şehri olacak. Ey kulum Uzun günlerde, sıcak günlerde, soğuk günlerde, yemeği, içmeyi terk ettin, hali günlerde, sıkıldığı içinde, nefsinle mücadele yaptın, sözümü dinlemiştin. Gel şiddetlerin soframda yemek edecek Hazreti Allah Celle Celaluhu. Cennetin sekiz kapısını açacak, her yere rahmet saçacak, hangi cennetinde istersen orada otur diyecek. Tabi tutmayanlar mahrum bundan. Bir de tuttu da gözünü, kulağını, elini, ayağını oruçlu yapmadı. Onlara oruç tutmadı. Yani diline sahip olamadı, gözüne sahip olamadı, Harama baktı. Halbuki göz harama bakmak için, göz haraba bakmak için halk olunmadı. Göz hakkı görmek için halk olundu. Göz ibret için bakmak, ibretli bakmak için halk olundu. Oruçtan felahan nail oldu. Zekatını öğren felaha aile oldu. Tesbihat yapan Felaha nail oldu. Allah'ı zikre eyleyen felaha nail oldu. Namaz kılan, teravini kılan felaha nail oldu. Ve bundan böyle de artık bu güzel Allah'ın sana ikram ettiği ibadet ve taat nimetini terk etme. Onlara sırt çevirme. Bu Ramazan senin son cihaz Ramazan'ın olsun. Tövbe de daim ol ve kaim ol. Ramazandan sonra da gene camiye Allah'a koş. Allah'a koş. Allah. Allah'a koş. Allah her şey yalan, ancak o doğru. Ne mal, ne mülk, ne cah, ne kasa, ne kese, ne rütbe. hepsi gelebilecektir bir gölgeden başka bir gölgeden farkı yoktur. Bir gölgeden farkı yoktur. Ancak bakiatı salihat, Allah sevgisi, Allah'a iman, amali salihat, bunlar güzeldir, bunlar bakidir. Bir gelecek, var zannettiğin. ...sahip bulunduğun şeyleri zannettiğin... ...senin olmadığını göreceksin. Yok zannettiklerin de önüne çıkacak. Felevlâ izzâ melâketül hülkû ve entül İnkar ediyordun ama... ...inkarın seni o azaba... ...götürmekten seni men edemedi. Var zannettiklerine yok oluverdi. En sevgililerin... ...iki, iki katı gözyaşı döktü. Belki... ...göz yaşı dökenler arasında... Senin ölümünü sevilenler bile var. Sevinç gözle yaşarır o. Çünkü ahmak, ölen kimsenin malına önce kimse talip olur. Dünya bir kurune hamam kurmasına benzer. Bir cenavetten bir cenavete kalır. Biliyorsun ya, şu cenavetten yıkanır çıkar, diğer cenavetten yıkanır çıkar. Aklın başında diyen son pişmanlık fayda vermez. Bir gün tırnaklarını yersin, parmaklarını ısırırsın, saçının sakalını yolarsın. Kimse senin her yadına girişmez ve yetişmez. O dünyanın ahir menzili kabir, ahiretin de ilk menzilidir. Ona kabir derler, amel sandığıdır. Karanlıktır, nurunu buradan götür. Oranın nuru buradan gider. Okuduğun Kur'an, dinlediğin Kur'an, yaptığın zikir, hak, hak, hakkında düşündüğün fikir, sana o karanlık kabirde nur olur, sıra olur. Sıracı münir olur, nurlandırır kabirini sonra. Öyle gitmeyenler karanlığa gidiyorlar doğru. Sıkılıyorsun değil mi? Bazen aletleri veriyor, karanlığa kalıyorsun. Fenala asabın bozuluyor. 10 dakika sonra aletleri açılıyor. İmansızlar o hale gelecek ki onlar aylarca, yıllarca, binlerce sene karanlığa kalacaklar kabirde. Çünkü ışık götürmemişler. Oranın şi'i la ila illallah. Kaç yada gündeti hiliyorsun Allah'a. sen bile gönül başka yerde, ağzın başka yerde. Namaza duruyorsun ağzın başka yerde, kalbin başka yerde. İki kıbleli. İki kıbleli. Gönlün kıbleye, göğünün başka yerler. Oraya iki edemiş. Ne düşünüyorsan gönlünü oraya iktidar eder. O tarafa dönmüş olur, vücudun kıbleye dönmüş olur. Şeriatta namazın bozulması, hakikaten namazın kıymeti yoktur. Yatar kalkarsın. Gel sen beni dinle. Aldanmayacaksın. Seni cennete, rızaya, ridvana, mağfirete, rahmete davet ediyorum. Ramazan'dan sonra ibadet ve taatini terk etme aklın başındaysa sahip olduğun mallara da orada sahip olmak istiyorsan zekatını, fitretini, yardımını yap. Hayır kurumlarına, yoksullara, ağlayanların gözyaşlarını sil. İnleyenlere derman ol. Hiç üzülme, malın bitecek diye. Zekat verdiğin vakitte Allah malını arttırır. Tefecilik yaparsan malın, malın bereketi gider, eksilir. Dene. Dene bak. Eğer yalan söylüyorsan bir daha seni yeta olursam, sen beni dinlemeye gelmek, gelirsen, dinlemek tutuma bulunursan, ben konuşurken kalk ayağa de ki sen yalan söylüyorsun de bana. Kabul edeceğim. Hadi. Çünkü bu haberi ben vermiyorum. Muhbir-i Sadık Muhammed Mustafa veriyor. Bu haberi Muhbir-i Sadık Muhammed Mustafa da vermiyor. Allah haber veriyor. İbadet ve taatınıza devam ediniz. Pişman olmayacaksınız. Yapmazsanız pişman olacaksınız. Allah'a kasem ederim ki yarın yevmi kıyamette ibadet edenler de, etmeyenler de pişman olacaklardır. Edenler keşke daha fazla yapsaydık. Daha Rabbimize ibadet kılsaydık diyecekler. Etmeyenler de hiç olmasa Ya Rabbi bundan kadar biz de ibadette bulsaydık diyecekler. İlyas Peygamber ölüyormuş. Melekül Mökt geldi ona dedi ki, Ya Nebiye Allah, Cenab-ı Hak seni iki cihanda muhayyer kıldı. Ne dersin? Ruhunu kabz edeyim mi? Bırakayım mı seni? Allah böyle emrediyor. İsterim dedi. Ruhun kabz olmasın. isterim ama dedi. ağlamaya. Ne korkuyorsun? Korkulacak bir şey yok senin. Üçünün sen peygambersin. Allah'ın sevgilisisin, nebisisin, resulüsün. Biliyorum ahirette benim için korku yoktur ama dedi. Allah'ıma ibadet etmeye doyamadım ben dedi. Rabbime ibadet etmeye doyamadım. Yine İbrahim Peygamber aleyhisselam Halilullah hatta Teala'ya müracaat etti, niyaz etti. Ya Rabbi ölümüm yaklaştığı vakitte bana bildir ki ben daha ibadetimi sana çoğaltayım. Gençler size hitap ediyorum. Gençlikte yapılan ibadetle ve ibadet bir değildir. Gençlerinki 500 mumluksa ihtiyarınki 20 mumluktur. Onu düşün hemen ibadet ve taata. Gencim deme. Gencimden çok gençleri götürüp gömdük kendi elimizle. Bir müddet sonra iyi denile kulağını benden yana ver. Bir müddet sonra cenab rahim Aleyhisselam Ya Rabbi sen unutmaktan münezzehsin. Ben böyle bir dua etmiştim. Benim ecelim yaklaşmadı mı? Bana haberci gönderecektin demişti. Haber verecektin. Hz. Allah İbrahim Peygambere Ya Halih senin zamanına kadar saç ve sakal almazdı. Ben sakallarına senin ak düşürdüm. Sana ölüm habercisi gönderdim dedi. İbrahim peygambere kadar saç sakalı ağrımazdı. İbrahim'in nebi'nin duasıyla bu. Saça ve sakala ak düştü. Bir de baktık İbrahim peygamber sakalında beyazlar çoğalmış ölüm habercileri. Ama eğer saçın ve sakalın, bak sana düşüneyim sana bir ölçü vereceğim. Mümin kardeşim. Saçın sakalın imanda İslam'da ağırdıysa senin için nurdur. Saçın, sakalın Allah'a isyanda ağırdıysa ağla. ağlayamasa niye ağlayamıyorum diye ağla. İbadet, taat lazım. O sen bakma, bazı zevat öyle laf ebeleri vardır. Efendim senin namaza bakma, oruca bakma, zekata bakma. E niye bakalım? Kalbe bak. E kalpte içeride görülmüyor, dışarıda değil. O senin rivayetin, kendi rivayetin senin numara rivayetin. Senin dilinde yalan, elinde hıyanet. Kimseye bir yok, merhametin, şefkatin yok, Allah'a secden yok, şükrün yok, kalbim temizler. Allah'ın sen hasmısın, bal gibi. Böyle laflara kulak vermeyiniz. Sizin önderiniz Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Evet. Aliye Mürteza'dır. Büyük velilerdir, onları görmüyor musun? Hazreti Hüseyin, Muharrem Ede'nin de düşmanlarının karşılığında sus olarak namaza durmuştu. Eğer onun kalbi temiz değil miydi? Buna nakarif. Hüseyin'in kalbinden senin kalbin daha mı temiz? Bu rahatlıkten az kalmıyorsun, kalbim temiz diye. Demek yani Hüseyin kalbin temizlemeye çalışıyordu, iznin karşısındayız ne olursun. Ya oş askere Susuz. Çocukları ağlıyor, öngür öngür. El ateş. Ya abi el ateş, el ateş. Susuz diyor. yavrular, Gel ibadeti taatında. İnsafe. Akıllı yok mu senmiş? Düşüncen yok mu hiç? Efe ümmete talim mi dersen eğer, ümmete talim işte senin ümmetsin sana talim etti, yapsana. Geçelim, sayfayı çevirelim. Biz ehl-i insafa, aşina gönüllere hitap ettik. Kafası laf almayan, hak kelamı dinlemeyenlere sözümüz yok. İnanmayanlara, imansızlara sözümüz yok bizim. kaybetmeyeceksin Şimdilik müminler, biliyorsunuz ki bu hafta, Ramazan'ın son haftasını görmekteyiz. Ve geçirmekteyiz. İşte salı gününde bayram yapacağız. Bu bayram, Ramazan gitti diye bayram yapmıyoruz. Hani bazı ahmaklar böyle. Ramazan'a bayram yapıyorlar. Ramazan gitti diye mi bayram yapıyorlar diyor. Hayır öyle değil. Niye bayram yapıyoruz biliyor musunuz? Af olduk diye bayram yapıyoruz. Af olduk. Temizlendik. Tahir olduk. Allah'a layık olduk. Muhammed'e layık olduk diye yapıyoruz bayrama. Bayram günleri... Bayram günleri zenginlere, hali vakti olanlar için bayramdır. Bayram günlerinde büyük ibretler vardır gören için. Görmeyene bir şey yok. Fakir fukara için büyük afet günleridir. Ey müminim diyen kalbinde iman, nur iman var diyen. Babasız büyüyen, fakir büyüyenler bayramın ne musibet olduğunu bilirler. Çocuklar bayramı bilirler. Yokluğu bilmezler. Yetimler, yoksullar. Ama binaen Resul-i Ekrem mübarek ellerini kaldırmış. ''Kâfirli yetimi evli gayrihi ke hâteyni filcenne'' buyurmuşlar. Kendi yetimineti kefir eden, yavaş gayrın yetimineti kefir eden, yardım eden, hizmet eden, birlikte bulunan kimse, cennete benim şu iki paramam benim alam bu kadar bundan yakındır.'' diyor cennette diyor Peygamberimiz. Neden biliyor musun? Resul-i Ekrem'de yetim büyüdü. Amucası Ebu Talib, Hazreti Ebu Talib'in yanında. Yetim büyüdü o da. Yetimi sevindirirsen Hazreti Muhammed'i sevindirmiş olursun. Bayram günlerinde büyük ibretler vardır. Kabirlere gitmelisiniz. Kabirlere gidip ot otları yolmak için değil, ibret almak için. O kabir sahibi geçen sene hayattaydı. Bayram numazında beraberdik. Bayram kafasında beraberdik. Fakat bu sene bizden ayrılmış, her şeyini bırakmış. Ağzı kaldı, boynu bükük. Ha, eller zincirde kabre koymuşlar. Neden borçlu ölmüştü ondan? Kim borçlu halde giderse eli zincirde olur der. Resulullah Ekrem borçlunun namazını kılmadı. Onun için halin baktığın yerindeyse borçlu mümin hak eden fakir ise onu borçlu hala zettir. Resulullah Ekrem sorar idi. Cenazeye sahalar gelir peygamber sorar borcu var mı? Var ya Resulullah namazını kılmaz. Ancak da borç kazai edilinceye kadar. İnsan hakkında bahsediyorum. Halim vaktin yerinde bir borçlu bir var. Onu boşuna azadet Allah da senin, Allah'a olan borcunuz borcun da seni azat etsin. Senin haberin yok bir şeyden. Zahirde sen 3-5 yıl biliyorsun Allah'a borçluyum diye. Milyonlar var borcun Allah'a. Milyarlar, katriyonlar var. Şunu söyleyeceğim size. Bir adam 100 sene oruç tutsa, insaf ile düşünürüz ve cevabı öyle 100 sene oruç tutsa, 100 senede namaz kılsa, Anlı da namazda delinse, dizleri devenin dizleri gibi nasıl tutsa, göğe bakıp bir kere bakışlı güneşi görmesi ve yıldızları görmesinin hesabını Allah'a ödemiş olur mu olmaz mı soruyorum. Bir kere bakmasın. Bir kerenin karşılığı değildir efendimler. Milyonlar da senedeki yolu bir seferde alıyorsun gözünden baktığınızda. Sen neden bahsediyorsun bana? Kadı afle hamen sür <gülüyor> çıkar ahyarı dilden ta tecelli i'de Padişah konuluna saraya hane mamur olmadan kalbinden çıkarmayınca tezkihi nefis yapmayan felaha nail olmaz. Allah'ın sevmediği huylar sayacağız. Kibir. Kalbinde zerre kadar kibir olan cennete girmez. Haber vereyim sana müjde veriyorum. Kibirden muradımız hakkı kabul etmemektir. Ama kibirliğe karşı kibir sadakadır. Sözlerime çok dikkat et. Yanlış anlama. Oruçlu kafayla. İki... Hocuk, ibadetine güvenme. Allah'a güvenme, ibadetine güvenme. Namaz kıldığı halde bak bak bak, helak oldu. Çünkü şeytan, insanın dışarıdan ifade edemezse, ifade edemezse, kandıramazsa, iç tarafına girer adamı. Seyyidine Abdülkadir, geliyormuş. Ramazanmış günlerde, böyle. Müidahın da var arkasında. Gereken, tabi helal etlenmişler, iyice devrişan ama e, ölüm halde değiller hep biliyorsun nefis aman inin inim, inim Bazısı da ipen çekiyor bayram sabahını içki içecek. Ağzı mübarek ağzını tertemiz etti. Allah'a istiğfar ve tevbeyle kirletecek sonra ağzına yani yanıyla. Bir emir çıkmış. Eftiru Arapça yani iptal ediniz diye. Hemen devrüşleri sarılmışa kırmaya su içmek için hazır dışarı koşmuş. Dört! Ne yapıyorsunuz siz? Emir geldi Allah tarafından. Hayır! Allahü Teala böyle cihetten Cehetten lafzlı, sesli, sözlü emir vermez. Bu şeytanidir dedi. Hakikaten şeytan zahir oldu. İyi dinle. Ya Şeyh dedi, nereden bildin bu işin şeytani olduğunu? Üç şeyle bildim dedi. Birisi fıkıh bilirim, birisi ilmi tevhid bilirim dedi. Bir adam ölüm haline gelmeyince orucunu açamaz. Ölüm haline geldi mi oruçluyken, o vakit orucunu açabilir Allah müsaade ediyor, ölecek şimdi. İkincisi ilmi tevhid bilirim. Sağdan soldan Allah konuşmaz öyle cihetten. Harf ve salt ile de konuşmaz. Allah'ın konuşması, haber vereyim mi size? Cihetsiz, safsız, efendim, sessiz Allah hitap eder. Ya selam esması ile. Evvela ya selam diye gelir. Sonra Allah hitap eder sana. Cihetsiz. Hiç, hiç oldu mu? Vaki oldu mu? Allah'ın kulusun. Muhammed ümmetisin. İslahak'ı oldu mu? Soruyorum. Ya Selam esmasıyla gelir. Melaike eğer hitap ederse, Kur'an'dan ayet hatırına gelir senin. Kur'an'dan ayet hatırına gelir. Bir şey yapacağımı vakitte. Cehetten münezzehtir Allah dedi. Ondan bildim deyince maşallah ne kadar ilminiz var dedi. Maşallah, maşallah. Hakikaten alim kişisiniz deyince sus kafir dedi. Beni ilmine mahrum edeceksin. Sana ilim ne menfaat ver dedi. Ha. Evvela dışarıdan dürter, Baktı ki kandıramıyor, iş tarafa girer. Namaz kılma der, kılarsın. Oruç mu der, tutarsın. Sonra iş tarafa döner. Heh, bak sen o namazını kıldın. O kılmayan kafirleri görüyor musun? Tutmuyorsunuz gavirleri. Kollarını kabartırsın, ucuva düşersin, cehenneme yuvarlarsın. Birine bak, şükreyle. Birine bak, fikret. Yiyenleri gördün mü? Aman ya Rabbi, ben bana, bana oruç nasip ettin ya Rabbi. Sana olsun. Ya ben de bunlar yediyseydim bunun kadri kıymetini orucunda yeseydim orucumu. Ne olacaktı? Elhamdülillah ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Beni yolundan ayırma ya Rabbi. Birine bak şükreyle birine bak fikret. Kainatta böyle olsun gözlerin. Bir gözünün fikir bir gözünün şükür. Evet. Bayram sabahı huzura varanlar tertemiz evlerine dönerler. Kabire gittiğin vakitte kabirleri ziyade Otları yolma. Otları yolma. Otlar tesbih eder, kabire faydaşı vardır. Kabirlerin üstüne betonla örtmeyiniz, yağmur yağsın üzerlerine. Etrafını çeviriniz ve çok para masraf etmeyiniz. Ahmaklar kendilerine kabir hazırlar, akıllılar kendilerini kabre hazırlarlar. Ulan geberirsen sana bir çukur bulursanız okullarlar içeriye, merak etmem. Hedef de kalmazsın, kokarsın onun için. Akıllılar kendilerini kabre hazırlarlar. İbadetle, taatla, iman ile, ihlas ile, ihzan ile, ikram ile, ahmakla da kendilerine kabir hazırlar. Güzel yaptırır, mermerlerden, somaçilerden, zannediyor ki, üstünü tamir etmek de tamir olacak. Öyle çok biz kabir yiyorduk, içerisi cehennem fırınından bir fırın olmuş, içerisi. Hava zavallı bağırıyorlar içeride. Vallahi ve billahi eğer kabir senden gelen sesleri işidiniz, Allah. bir daha yemek yemezsiniz, gülemezsiniz. Eşlerinizle cilde cümüş yapamazsınız. Kabirleri ziyaret ediniz, otları yolmayınız. Kur'an okuyunuz ve düşününüz ki yakın bir zamanda steröye mülaki olacaksınız. Ve mülaki olacağız. Camiye geldiğin yolun aksi yoldan git. Ayrı yoldan gitme. Allah'a hak asam ederim. Kur'an'a Her bastığınız taşlar sizin hakkınıza şahit edecektir. Ya Rabbi, abdest olarak üzerinden zikreden edilmesi Mesih'e gitti. Diyecektir yönlü kıyamette. Yolları değiştiriniz onun için. Bir yoldan gidin, diğer yoldan gelin. Cidden taşlar çünkü size şehadetsin. Bayram sabahı cani yiyorsun, Tevhid ederek, tesbih ederek. Caniye çıkmadan evvel biraz tatlı yiyeceksin. Oruç tutma sakın. Kurum bayramında o. Kurum ayında bir şey gelmez. Kurban tilaz. Sonra kurbanı kesersin, etinden yersin. Yollahmasın, etkisi. Kurban kesmeye para yoksa kendini kesersin. Yani gözyaşını, Allah sana da dersin. Sen de kes. O zevki sen de tam. Tatlı yersin. Onun için şeker bayramı diye bir bayram yok. Gül bayramı, hamur bayramı bilmem ne, onunla Yahudiler de vardır. Bizde Ramazan bayramı yardım bayramıdır. Yardım bayramı. Yardım edecek birbirine millet. Millet birbirini affedecek. Barışacak. Küskünler barışacaklar. Affedecekler birbirlerini. Yoksulların gözleşi silinecek. Sana önderin Muhammed Mustafa böyle öyle yapmış. Öyle yapacaksın. Diyor ki Enes, size adatmışsın Enes'i. Beş kadar bana müsaade edin. Anlatacağım size bir şeyden. Uzatıyorum da yanınızı sıkılıyor ama, sıkılıyorsunuz ama. En az peygamber yanında senelerce kaldı. Annesi ona hediye etti peygamberimize. Senelerce kaldı. Bir kere yani ben yaptım, yapmadım. Peygamberin inşan bana beni hırpalamadı diyor, bana acı söylemedi diyor. Yaptığım oldu yapamadığım oldu diyor. Efendimiz'in güzel boyuna bak. Bir bayram sabahı da gidiyoruz mesilden çık diyor, ile beraber giderken baktık çocuklar oynaşıyorlar. Temiz elbiseler giymişler, güzel elbiseler oynaşıyorlar. Senarda toz soprak bir yavrucak oturmuş, boynunu yıkmış ağlayıp duruyor. ve i Ekrem, peygamberin yani sallallahu aleyhi ve sellem çocuklara selam verirdi. Ve onların başlarını okşardı. Hatta onların başını okşadığını şundan bilirlerdi, o başı peygamber tarafından okşanmış mı, okşanmamış mı, okşandıysa gül kokardı çocuğun başı, saçları. Efendimiz'in kokusu, gül kokusudur. Pembe gül kokusu, Mayıs gülü sallallahu aleyhi ve sellem. La le la ilahe illallah haremizdir. Hepsinin ayrı ayrı remizleri var. İnşallah başından atarız sırasıdır. Çünkü bir üzerinde bir unutacaksınız şu Sokuldu Peygamber'in yanına geldi. Esselamu Aleyke. Ya değil Ey evladım. Allah'ın selamını selamı ve üzerine olsun. Ne yapıyken alıyorsun? ağlıyorsun? Gedi, ben ağlamayım kim ağlasın? Bir mi aldılar? Haşa hiçbir şeyimi almadılar. Alanı almışlar. Babam gazada şehit oldu. Ben babasız kaldım. Kimsesiz kaldım. Sokağa attılar beni. Yatılık yok benim. Kimse de bana zahir olmadı. Niye alıyorum İşte bunu alıyorum. Arkadaşlarım oynuyor, niye oynamıyorsun? Onlar için bayram bugün evet, bayram oynuyorlar fakat bizim için azap günü. Biz biz neyimizi oynayalım yani? Neyimizi oynayalım bugün? Oo, zenginlerin bayramı o, işveren bayramı. Efendiler, müminlere iki ferah var. Birisi iftar vaktinde, ordaşlığı vakitte ferahanayir, felahanayir oluyor, felahanayir oluyor. Birisi Allah'ın cemalini gördüğü vakitte. Bayram sabahı i̇ttifat ilahiyi nasıl yemezsen olacaksın. <gülüyor> Ey kulum yemedin, içmedin. Bugün ye ve iç benim soframdasın diyor Hz. Allah Celle Celaluhu. Sakın ha temiz elbiseni siyaha, siyah kömür tozlarını bulama sakın ha. İçkiyle, miskiyle, fışkıyla meşhur olma. İyi değil. Nihayet iyi değil. Timarhaneler, hastaneler, hapishaneler hep içkicilerin çocuklarıyla, ile. İçkicilerin, içkicilerin dolu baştan aşağıya. Hiç Müslüman yok mu? Var. Bazı kaza kaza kurbanları da vardır. Öyle olabilir. Ama ekseriye içmiştim, bilmiyorum ne yaptığımı vurdum, kırdım, ettim. En güzel muazzez şeyleri kırarsın, yaparsın. Beş milyar lira gel devol ol diye olmazsın. İçkiyle bir laf çıkar ağzından bedava kafir olursun. Haberin bile olmaz. Yapma. Gel yalvarıyorum yapma. Bu ümbül habaistir. Yapma bunu. İçme bu işi. Terk et bunu. Evvela içki arkasından terk et, sonra bunu terk gireceksin arkasından, Namaz namazcağızına başla bu sene. Hadi göreyim sizi. Hadi kahramanlar, göreyim sizi hadi. Bak sizden şahıs başına para istemiyorum, bilet de kesmiyorum cehaneye geliyorsunuz diye. Niçin gari ediyorum, su içinde kalıyorum size. Hak kelamı söyleyeyim, belki içinizden biriniz bu hak kabul edeceksiniz. Ferahane ayrılacaksınız, onun için uğraşıyoruz. Peygamberler de böyle yaptılar, onların yaptıkları yapmaya çalışıyoruz, onlar takdir ediyoruz Diyorlar ki peygambere, sen bizi küfürden İslam'a, zulmetten nur'a götürdün. Sana ne gibi ilgilerim? Saraylar mı yapalım? Kadınlarla evlendirdin seni. Hayır diyor, Sizden hiçbir ecir beklemiyorum der. Ancak ecrimi Allah'tan bekliyorum diyor. Mümin kardeşlerim, sakın şeytana uyuyorum Ramazan'dan sonra. Gel yapmıyorum bu şu bayramdan sonra. Bayram günün sadakatıyla, tevhidıyla, tezkiyle, ibadetle geceyi geçiririz. Hele bayram gecesi, mühim gecelerden bir gece. Allah'ın rahmetinin Yağdı. Bütün beşeriyi kapadı bir gece. iki bayram gecesi. Şaba'nın on beşi, ayının birinci gecesi. Söylemiştim size. Hazreti Hasan abisi. Hazreti Peygamber'in hafidi olan İmam-ı Hasan abisi. Babası Ali'yi işitmiş. Hazreti Ali Hasan, Hasan olan Hazreti Muhammed'e işitmiş. Haber verdi bizi. Söz veriyorsunuz değil mi inşallah? Ya Rabbi bunların içerisinde nefislerine mahkum olacak kimse varsa Kendilerinin nefislerine hakim kıl Amin. ve onları dinine ve ibadet ve taatine ve huzurla kabul et ya Rabbi. Amin. Oruçlu müminlerin ağzı hırmetine, masumların, ağacı, ma masumların gözyaşı hürmetine ya Rabbi. Amin. Amca dedi Peygamberimize, bayram dedi zenginler için bayramdır. Bizim gibi garipler için bayram olmaz. Bizim için azap günüdür dedi. Öyle olmadı mı? Yetim mi büyüdün? Yoksul müydün zengin çocuğumuzsun. Soruyorum. Sen bayramın tadını bilmezsin zengin çocuğu sana her gün bayram her gün sofranda senin ekmek var et var günlerce aylarca et bulamayan ekmek bulamayan yavrular var sararmış solmuş avurtları birbirine geçmiş kuru kemik kalmış kulaklarına kitap zar gibi zaten bir tarafı görünüyor onlar da senin gibi senin gibi ana baba evladı onların da şefkate merhamete lükle kereme ihtiyacı var Soruyorum sana, kitledin, koydun cebine ama, veremedin zekatı ama. Hoca söyledi ama, ya, ya fakir olsam nerede? korkma. Şeytan korkutuyor seni, fakir olmayacaksın. Vermezsen doktor hastaya vereceksin, hastalığına vereceksin, ilaca vereceksin. Ateşe vereceksin. He, ağlayanlar çok. Hadi göreyim bakayım sizi, o gün göze şişirin. Komşunuzda, mahallenizde dullar, yoksullar, yetimler vardır. Onlara merhamet, şefkat elinizi uzatınız. Onların iffetiyle, hırızıyla oynamayınız. Onlara şefkat, merhamet elini uzatınız. Onları kötülüklerden koruyunuz. Vaktiyle zenginlerimiz öyle yapardı. Onları kötülüklerden korurdu. Amca dedi Peygamberimize, bugün bayram bizim gibi fakirler için azat günüdür. Biz ağlamında kim ağlasın, onlar sevinçsinler, Onların babaları hayatta. Onlar gülerler, onlara her gün bayram zaten. Ne? Bize musibet bugün deyince cenab Peygamber mübarek gözlerinden yaşayıp böyle akıttı. O rahmetellil alenin o Ekrem el-Ekrebi'nin hadibi olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Gözümden yaşayıp akıttı, dedi evladım istiyor musun senin baban Muhammed, Ambin Ali, ablan Fatih'e, kardeşlerin Hasan Hüseyin, annen Ayşe olsun mu? Der demen sürükken topadı. Yoksa sen Resulullah mısın dedi. Hemen Cenab-ı Peygamber onu aldı, bağrına bastı ve yetiğimi aldı, omuzuna bindirdi, omuzuna koydu. Omuzuna bindirdi yetiğimi, aldı, hanesini girdi, temildi, tatgır etti, giydirdi, yedirdi, içirdi. Bir peygambere layık olan işi o yetiğim üzerine gördü. Ve ondan sonra da sırayla böyle halifeler, Cenab-ı Peygamber arkasından Seyyidina Eva ve sonra Ömer, sonra Osman, sonra Ali keramallahu aleyhi ve sellem, uçucuğu ettiler, peygamber tekefir etti diye. Bazıları da var. Peygamber onların zekatını almadığı için Ebu Bekir de almadı, Ömer de almadı, Osman da almadı, Hazreti Ali de almadı. Reddetti onların zekatını. Sanebezdi heriflerin. Paranın yüzüğü gözü kalıyor. Severek veremiyor Allah'ın. Allah, Allah'ın Allah Allah Allah Allah ehline veriyorsun. Seni Allah vezneder yapmış. Hazineşi üzerine vezneder. Beznenden çıkar şu kadar parayı benim ehlime ver diyor. be. Al elinden sonra vezneyi. Atar seni dışarıya. Yahut hesabını sorar. Ey müminler. İnşallah Allahü Subhan ve Teala cümlemizi hayırlı ömürler ihsan etsin, Amin. Memleketimize Allah selamet versin, odalarımızı kudret ve kuvvet versin, düşmanlarımızı kahret ve biri perişan etsin. Yılın seneleri Ramazan inceleri yetişmek Allah nasip müjdeste ilesin ve Ramazanda rıza-i şerifini tahsil eden kullar cümlesin'e dahil ısın. Yeter fazla, isterdim çok şeyler anlatıyorum ama vakit var, dizi var bayram haftasıdır. Allah. Kis bir bereket versin. Canile dersi uzattım biraz. Uzattım ama sizin, sizin iyiliğin için yaptım bu işi. Ben de yoruluyorum, uğraşıyorum, ihtiyarım. Ama gene hastayım da aynı zamanda, şekerliyim ya. Yani. Böyle oldu, halde uğraşıyorum. Genel müminler bir şey alsınlar, bir şey öğrensinler diye uğraşıyorum. Beni de affedin. Bazı konuştuğum sözlerden sizin kalbinizi kırdımsa isteyerek yapmadım, şahsı ortaya koymadım. Beni affetsin. İnşallah o kırmam doktorun ameliyeti gibi edecek ona. Yani bir şıvan var gitti doktora, doktor okşamaz bıçağı vurduğu vakitte canlı yakar ama istikbalde o yara iyi olur değil mi? Onun gibi oldu konuşulmuş sözler. Ya Rabbi benim benim cemaatimi çok et. Kesir eyle. Benim cemaatimin göünden dünya muhabbetini çıkar. Ehli dünya muhabbetinde çıkar. Gönüllerini aşkınla, aşkınla şevkenle tezyin et. Taatine mahkum eyle. Ben cemaatinden razıyım yaratık sen de razı ol. Ve onlar da benden razı ol. Allahü Veli Allāh Darī ve ehti min